Onlar Allah'tan gelen bir nimet ve ihsan ile ve şüphesiz Allah'ın müminlerin mükafatını zayi etmeyeceği müjdesiyle sevinirler. <gülüyor> لِلَّذ۪ينَ <gülüyor> Ki onlar Uhud'da kendilerine yara isabet ettikten sonra Allah ve Resulünün cihat davetine icabet ettiler. İşte onlardan iyilik eden ve günahlardan sakınanlar için pek büyük bir mükafat vardır. الَّذ۪ينَ <gülüyor> Onlar ki bir kısım insanlar kendilerine şüphesiz insanlar yani düşmanlarınız gerçekten size karşı toplandılar. İşte onlardan korkun dediler de bu onların İmanlarını artırdı ve Allah bize yeter. Ve o ne güzel vekildir dediler. Allah'u zülfahın azim onun üzerine kendilerine hiçbir kötülük dokunmadan Allah'tan bir nimet ve ihsan ile Bedir'den geri döndüler. Böylece Allah'ın rızasına tabi oldular. Allah ise pek büyük ihsan sahibidir. İzlediğiniz için teşekkürler. <gülüyor> İşte size haber getiren o şeytan ancak kendi dostlarını korkutur. Eğer inanan kimseler iseniz o halde onlardan korkmayın. Ancak benden korkmayın. fil <gülüyor> Muhammed, o küfürde birbiriyle yarışanlar seni üzmesin. Çünkü onlar Allah'a asla en ufak bir zarar veremezler. Allah onlara bu inkarları yüzünden ahirette bir nasip vermemek istiyor. Onlar için pek büyük bir azap vardır. Doğru. Şüphesiz ki imana karşılık küfrü satın alanlar Allah'a asla en ufak bir zarar veremezler onlar için pek elemli bir azaplardır. <gülüyor> İnkar edenler onlara mühlet vermemizi Kendileri için sakın bir hayır sanmasınlar. Onlara ancak pek istedikleri şekilde günahlarının artması için mühlet veriyoruz. Halbuki onlara aşağılayıcı bir azap vardır. alâ <gülüyor> hattâ Allah müminleri üzerinde bulunduğunuz halde bırakacak değildir Nihayet pis olanı temizden münafığı müminden ayıracaktır. Allah size gaybı bildirecek de değildir. Fakat Allah peygamberlerinden dilediğini seçer ve onlara gaybı bildirir. Öyleyse Allah'a ve peygamberlerine iman edin. Eğer iman edip günahlardan sakınırsanız artık sizin için pek büyük bir mükafat vardır. <gülüyor> وما آتاهم الله من فضله وخيرا لهم بل هو شغل لهم سيطلبون ما بخلوا به يوم القيامة وإلا أنه راف والأرض والله بما تعملون خبيرا Kendilerine ihsanından verdiği şeylerde cimrilik edenler onu kendileri için sakın bir hayır sanmasınlar. Bilakis o onlar için bir şerdir. O cimrilik ettikleri şeyler kıyamet günü boyunlarına dolanacaktır. Göklerin ve yerin mirası Allah'ındır. Mülk umumen O'nundur. Hem Allah yapmakta olduklarınızdan hakkıyla haberdardır. Ma Allah inna ve nahnu ve ve Ant olsun ki şüphesiz Allah fakirdir. Biz ise zengin kimseleriz diyenlerin sözünü Allah işitmiştir. Dediklerini ve haksız yere peygamberleri öldürmelerini yazacağız. Ve biz de o gün onlara yakıcı azabı tadın bakalım diyeceğiz. <gülüyor> <Sessizlik> Bu azap, ellerinizin işlediği günahlar yüzündendir. Yoksa muhakkak ki Allah, kullarına zulümkar değildir. اَلَّذ۪ينَ <Sessizlik> Sefesiz Allah gökten inen ateşin yiyeceği bir kurban getirmedikçe hiçbir peygambere iman etmememizi bize emretti dediler. De ki Size benden önce apaçık mucizelerle ve dediğiniz mucize ile de peygamberler gelmişti. O halde iddianızda doğru kimseler iseniz onları niçin öldürdünüz? bil <gülüyor> Muhammed artık seni yalanladılarsa üzülme ve bil ki şüphesiz senden önce apaçık mucizeler, sayfalar ve nurlandırıcı kitap getiren peygamberler de yalanlanmıştır. Kullarası. her nefis ölümü tadıcıdır amellerinizin karşılığı ise ancak kıyamet günü size tam olarak verilecektir artık kim ateşten uzaklaştırılıp cennete sokulursa işte o kişi gerçekten muradına ermiştir Halbuki dünya hayatı aldatıcı menfaatten başka bir şey değildir.